Zaman Yayıncılık sunar. Ümit Nesli Serisi Alifeler Devri Yazan İhsan Işık Yöneten Mehmet Burhan Genç Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in en yakın arkadaşı, erkeklerden ilk Müslüman, Müslümanların ilk halifesi Hazreti Ebu Bekir, 571 yılında Mekke'de doğdu, 634'te Medine'de vefat etti. Halifeliği 632 yılından 634 yılına kadar 2 yıl, 3 ay, 10 gün sürdü. Müslüman olmadan önce adı Abdülüzzay'dı. Allah'a ve elçisine inandıktan sonra ismi peygamberimiz tarafından Abdullah olarak değişti. Resulullah'ı her zaman ilk destekleyen ve doğrulayan olması sebebiyle ona sıddık lakabı verildi. Bu yüzden... Adı Ebubekir e Sıddık olarak tanınmıştır. En üst hayattayken cennetle müjdelenen on kişiden biridir. Hazreti Peygamber. Kendisini Müslümanlığa davet edince, hiç tereddüt etmeden inanmıştı. Kendisinden sonra annesi, babası ve torunları da İslam dinini kabul ettiler. Bu şerefe, arkadaşlarının ulaşmasına da yardımcı oldu. Allah'a ve elçisine iman edince, hemen eski arkadaşlarını Müslüman olmaya çağırdı. Onlara İslam'ı anlattı. Kalplerindeki şüpheleri giderdi. Müslüman olmalarına vesile oldu. Sahabeler, Peygamberimizi gören Müslümanlar arasında cennetle müjdelenmiş 10 kişiden olan Hazreti Osman, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir, Hazreti Abdurrahman bin Av, Hazreti Saad bin Ebi Vakkas, Hazreti Ubeyde gibi şahsiyetler onun tavsiyesiyle ilk Müslümanlar arasına girmişlerdir. kızı Hazreti Ayşe'nin peygamberimize eş olmasıyla Resulullah'ın kayınpederi olma onuruna ulaşmıştır. Genellikle yumuşak huyluydu ama gerektiği zaman sert olabiliyordu. Peygamberimizin vefatından sonra zekat vermeyeceklerini, Müslümanlıktan vazgeçtiklerini bildiren mürtet kabilelerin üzerine İslam ordularını göndermiş, onları yeniden İslam egemenliği altına almıştır. Hz. Ebubekir Bekir en bilgili sahabelerdendi. Her zaman peygamberimizle birlikte olduğundan, ilim ve ahlakta yüksek bir dereceye ulaşmıştı. Peygamber Efendimiz bir konuyu tartışırken, Hz. Ebu Bekir sağına, Hz. Ömer'i soluna oturturdu. Önce Hz. Ebu Bekir'in, sonra diğer sahabelerin görüşünü sorardı. Müslümanlar, peygamberimizin yokluğunda... Kur'an ayetlerinin anlamını ondan öğrenirlerdi. Resulullah'ın birçok hadisini, buyurduğu sözlerini ilk rivayet eden Hazreti Ebubekir'dir. O aynı zamanda fıkıh, İslam hukuku alanında büyük bilgi sahibiydi. Bilinmeyen ve anlaşılmayan fıkıh konuları ondan öğrenilirdi. Müslüman olmadan önce de Mekke halkı arasında sayılan ve sevilen bir kimseydi. Sık sık ziyaret ederek ona akıl danışırlar, bilgisi ve görgüsünden yararlanmak isterlerdi. Peygamber Efendimiz insanları Allah'ın dinine davet ederken Müslüman olmasını öncelikle arzu ettiği insan Ebu Bekir'di. Ticaretle uğraşan Ebu Bekir, Yemen'e yaptığı yolculuktan döndüğü günlerde, Peygamberimiz Mekke halkını İslam'a davet etmeye başlamıştı. Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden birkaç kişi, o günlerde Ebu Bekir'e hoş geldin demeye gittiler. Ebu Bekir onlara, ''Önemli bir haber var mı?'' diye sorunca, müşriklerin büyüklerinden biri, ''Evet ey Ebu Bekir, önemli bir haber var.'' Sana da bir görev düşüyor. Abdullah'ın oğlu Muhammed, peygamber olduğunu, Allah'tan vahiy, ilahi emir ve haber aldığını, yeni bir din getirdiğini söylüyor. Senden rica ediyoruz. Onun yanına git ve bu iddiadan vazgeçmesini söyle. Hz. Bu Bekir, bu rica üzerine peygamber efendimizin evine gitti. Şu soruyu sordu. Ey Muhammed, sen... Halkın şimdiye kadar kabul ettiklerini kötülüyormuş, atalarının yolunu ve dinlerini eleştiriyormusun. Doğru mu acaba? Allah'ın elçisi şu cevabı verdi. Ey bu fikir! Ben sana ve bütün insanlara gönderilmiş olan Allah'ın peygamberiyim. İnsanları bir olan Allah'a iman etmeye davet ediyorum. Ebu Bekir bu cevap üzerine hiç itiraz etmedi. Hemen orada Müslümanlığı kabul etti. Çünkü o, Hazreti Muhammed'in hiçbir zaman yalan söylemediğini ve insanlar arasında en güvenilir kişi olduğunu biliyordu. Peygamberimiz de Ebu Bekir'in Müslümanlığı kabul etmesine çok sevinmiş, bundan memnunluk duymuştu. Hz. Ebu Bekir Müslüman olduktan sonra peygamber efendimizin en yakın dostu ve arkadaşı oldu. Alk arasında güvendiği kimseleri Müslüman olmaya çağırdı. Evinin önünü mescit haline getirip orada namaz kılmaya ve yüksek sesle Kur'an okumaya başladı. Müşrikler çok öfkelendiği için bu hareketlere açıktan girişmeye herkes cesaret edemiyordu. Ama o korkmuyor ve müşriklerin öfkesine aldırış etmiyordu. Onun o Gözyaşları dökerek Kur'an okuması, müşrik kadınları ve çocukları üzerinde büyük etki bırakıyordu. Çevresinde toplanıyor, onu ilgiyle dinliyor ve izliyorlardı. <Gülüyor> Ebu Bekir, peygamberimizin en yakın dostu, yoldaşı, gönüldaşı ve arkadaşıydı. Birbirlerinden hiç ayrılmazlardı. Peygamberimiz, insanları putlara tapmaktan, cehalet hayatı yaşamaktan vazgeçmeye çağırdığında, yanında onu destekleyenlerin başında Hz. Ebu Bekir vardı. Müşrikler, Müslümanlara baskı ve işkenceye başladığında, Yine Müslümanların en yakın dostu Hazreti Ebu Bekir'di. Peygamberimiz müşriklerin eziyetlerinin artması üzerine Medine'ye hicret yolculuğuna başladığında yol arkadaşı Hazreti Ebu Bekir'di. Mekke'den Medine'ye giderlerken saklandıkları mağarada beraberdiler. Mağarada üç gün kaldıktan sonra çileli bir yolculuk yaparak Medine'ye birlikte gittiler. Medine'ye ulaştıklarında yeni bir dönem başlamıştı. Bu yeni dönemde Allah'ın elçisine en yakın insan yine Hazreti Ebubekir oldu. Mekke'de olduğu gibi Medine'de de canını, tüm vakitlerini ve tüm mallarını Allah'a ve onun peygamberine adamıştı. Hiçbir hizmet ve fedakarlıktan kaçmıyor, geride durmuyordu. Hazreti Ebubekir ...Peygamberimizle birlikte bütün savaşlara katılmış... ...ve bazı savaşlarda komutanlık görevi kendisine verilmiştir. Bu savaşlarda vücudunu Resulullah'ın vücuduna siper yaparak... ...O'na bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapmıştır. Bedir ve Uhud savaşlarında büyük kahramanlıklar gösteren Hazreti Ebu Bekir... ...Tebük seferinde İslam sancağını taşımıştı. Peygamberimiz vefatına yakın günlerde... Hazreti Ebu e ait olanı hariç mescidin tüm çevre kapılarını kapatmıştı. Sahabelerden Hazreti Abbas bu tercihinin sebebini sorunca Resulullah şöyle buyurmuştu. Ey Abbas ben ne kendiliğimden açtım ne de kendiliğimden kapat." Hazreti Ebubekir'in en önemli özelliklerinden biri Peygamberimizi her olay sırasında desteklemesi, buyurduklarını ilk kabul eden olup hemen uygulamasıydı. O Resulullah'ın hiçbir emrine itiraz etmez, ona inandığını hemen gösterirdi. Peygamberimizin Miraç mucizesi olayı bu örneklerden biridir. Peygamber Efendimiz bir gece uykudayken melekler tarafından yatağından alınmış Önce Kudüs kentindeki Mescid-i Aksa'ya götürülmüş, oradan göklere yükseltilmiş ve Yüce Allah'tan emirler alıp geri getirilmişti. Kutsal kentlerimizden olan Kudüs, şu anda Siyonist İsrail rejimi zorbalarının işgali altındadır. Peygamberimiz bu büyük mucizeyi ertesi gün Mekke halkına duyurdu. Ama müşrikler ona inanmadılar ve alay ettiler. Peygamber Efendimiz'e hakaret edip aklını kaçırmış, çıldırmış dediler. O güne kadar Müslüman olmaya niyetlenmiş bazı müşrikler de Müslüman olmaktan vazgeçmişlerdi. Miraç mucizesini duyan müşrikler peygamberimizi yalanlamasını umarak Hz. Ebu Bekir'in evine gittiler. Onun akıllı, bilgili, olgun bir kimse olduğunu biliyor ve bu mucizeyi kabul etmeyeceğine inanıyorlardı. Hz. Bu Bekir kapının önüne çıkınca ona şu soruyu sordular. Ey Ebu Bekir, sen Kudüs'e birçok defa gidip geldin. Kudüs'e gitmek ve gelmek ne kadar sürer iyi bilirsin. Bu süre ne kadardır? Hz. Ebu Bekir, ''İyi biliyorum, bir aydan fazladır.'' dedi. Bu sözü duyduklarına sevilen kafirler, ''Akıllı ve olgun bir kişinin sözü işte böyle olur.'' diyerek çok sevindiler. Sonra içlerinden biri şu sözleri ekledi. ''Halbuki senin efendin Muhammed, düse bir gecede gidip döndüğünü söylüyor. Ne dersin?'' Hz. Ebubekir Bekir, peygamberimizin adını işitince hiç tereddüt etmeden bağırdı. Eğer o söylediyse inandım. Bir anda gidip gelmiştir. Kafirler neye uğradıklarını anlayamadan çekip gittiler. Hz. Ebu Bekir hemen giyinip peygamberimizin yanına geldi. Çevresinde bir kalabalık toplanmış olan peygamberimize şöyle seslendi. Ey Allah'ın elçisi! Miracın mübarek olsun. Bizleri senin gibi büyük bir peygambere hizmet eden kişiler olarak seçip şereflendiren... Yüce Allah'a şükürler olsun. Ey Allah'ın elçisi, senin her sözün doğrudur. İnanıyorum. Canım senin uğrunda feda olsun. Hazreti Ebubekir'in sözleri kendisini dinleyen kafirleri şaşkınlığa uğrattı. Diyecek söz bulamadan dağıldılar. İçlerinden bazılarının kalbindeki şüpheler yok oldu ve Müslümanlığı kabul ettiler. İşte o gün peygamberimiz Hazreti Ebubekir'e Doğrulayıcı anlamına gelen Sıddîk kelimesiyle seslendi. Hazreti Ebu Bekir de o günden sonra tarih boyunca Ebu Bekir'i Sıddîk adıyla anıldı. Müslüman olduktan sonra birçok köleyi özgürlüğe kavuşturdu. Onun azat ettiği kölelerden biri de ilk zenci Müslüman ve ilk müezzinimiz Hazreti bilal Habeş'idir. Habeşli Bilal önceleri zengin bir müşriğin kölesiydi. Onun gizlice Müslüman olduğunu öğrenen efendisi çok kızarak işkence yapmaya başlamıştı. Bilal'in çıplak vücudunu kızgın kumların üzerine yatırmış... Ve daha çok acı çeksin diye üzerine ağır bir kaya parçası koymuştu. Zalim efendisi bu işkenceyi sürdürürken ona Müslümanlıktan dönüp dönmeyeceğini soruyordu. Eğer tekrar müşrikliğe dönerse onu affedecek, Müslümanlıkta direnirse işkenceye devam edecekti. Bilal çektiği acılara rağmen susuzluktan ve sıcaktan kavrulmuş dudaklarını güçlükle kımıldatarak, ''Allah birdir ve Muhammed onun elçisidir.'' diyordu. Getirin! Getirin taşı! <gülüyor> tamam. Koyun göğsünün üstüne. Ah! Beni efendim ummayı dinle. İnkar et, inkar et, pis köle, inkar et! Vat ve uzayı cahat! <gülüyor> Muhammed'i inkar et, inkar et! Ahad, ahad! <gülüyor> Allah bir, Allah bir! Taksıların <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> daha kısmı, daha ağır! İnkar et Bilal, inkar et! Lat ve uzleye tabi Kurtul akılsız, kurtul akılsız. Ebubekir bu olayı öğrenince hemen Bilal'in efendisini buldu. Ona ne kadar para istiyorsa verdi. Bilal'e Habeşi'yi işkenceden kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu. Hz. Ebubekir müşriklerin işkence ettiği diğer kölelerden de birçoğunu satın alıp serbest bırakmıştı. Bunlar arasında Bilal-i Habeşi'nin annesi, Amir bin Füheyre, Ümmü Übeys, Zinnire ve kızı, Nehdide ve kızı da bulunuyordu. Bu konuda babası Ebu Kuhafe, oğlu Hazreti Ebu Bekir'i uyarmak istedi. Oğlum, görüyorum ki sen hep zayıf köle ve cariyeleri satın alıp azarlıyorsun. diyorsun. Böyle yapacağına güçlü kuvvetli olanlarını alıp özgürlüklerini versen, onlar da seni koruyup sana destek olsalar Daha iyi olmaz mı? Hazreti Ebu Bekir'in babasına verdiği cevap Çok güzel ve anlamlıydı Babacığım Ben onlardan faydalanmayı değil Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum Yüce Allah Onun bu güzel hareketini şu ayetlerinde öder Elinde bulunandan verenin Allah'tan korkanın en güzel olan tevhid kelimesini tasdik edenin işlerini kolaylaştırırız. Hazreti Peygamber hicretin 9. yılında İslam ordusunun Tebük seferi için Müslümanları Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihada çağırmıştı. Müslümanlar güçleri nispetinde Peygamberimizin emrini yerine getirmeye başladılar. Kimisi birkaç yüz dirhem altın, kimisi bir miktar gümüş, bazıları birkaç deve, birkaç at getirip teslim etmişlerdi. Bazı Müslümanlar da Allah yolunda daha büyük fedakarlıkta bulunup, ...tüm malları ve paralarının dörtte biri kadarını orduya bağışladılar. Hazreti Ömer, servetinin yarısını getirip peygamberimize teslim etti. Peygamberimiz sordu. Ey Ömer, ev halkına ne bıraktın? Bir şeyler bıraktın mı? Hazreti Ömer, sana getirdiğimin yarısını dedi. Hazreti Ebu Bekir ise servetinin hepsini getirdi. Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'e de aynı soruyu sorduğunda... Hazreti Ebubekir'in cevabı şu olmuştu: Onlara Allah ve Resulünü bıraktım. Bu olaya tanık olan Hazreti Ömer çok duygulandı ve şunları söyledi: Ey Ebubekir, her şeyim sana feda olsun. İyilik yapmada her zaman beni geçtin. Artık anladım ki hiçbir şeyle senden ileri olamayacağım. Hz. Ebubekir Allah'ı ve onun peygamberini dünyada değer verdiği tüm varlıklardan daha fazla sevdiğini ispat etmişti. Her şeyini, tüm parasını ve mallarını İslam için feda etmişti. Müslümanlığı kabul ettiğinde Hz. Ebubekir'in 40 bin dirhemi vardı. O servetinin büyük bölümünü Allah yolunda harcadı. Peygamberimizle birlikte Medine'ye hicret ettiğinde 5-6 bin dirhemi kalmıştı. Sonra yine çalışıp kazandı, yine Allah yolunda harcadı. Allah Allahu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir'in çevresine yaptığı iyilikler sadece Müslümanlar tarafından değil, bazı müşrikler tarafından da unutulmamıştır. Resulullah 628 yılında Müslümanları toplayıp umre farz olmayan haç için Mekke'ye doğru yola çıkmıştı. Kente yakın Deviye yöresinde konakladılar. Çünkü Mekke müşrikleri, peygamber ve arkadaşlarının Kabe'yi ziyaretine izin vermek istemiyorlardı. Temsilci olarak gönderdikleri Urve bin Mesud, bu durumu açıklamak için peygamberimizin huzuruna gelmişti. Urve peygamberimize, ''Şimdi senin çevrende toplanan bu insanlar, yarın seni terk edip yalnız bırakacaklar.'' deyince, Hazreti Ebu Bekir çok kızmış, ...ve şu müdahalede bulunmuştu. Ashab'a, peygamberimizin arkadaşlarından dil uzatmaktan vazgeç. Taptığın puta bak. Biz peygamberi yalnız bırakmayacağız. Hz. Ebu Bekir'in Mekke'den ayrılmasının üzerinden yıllar geçtiği için... ...onu tanımayan Urve, ''Ya Muhammed, bu da kim?'' diye sordu. Peygamberimiz ve arkadaşları, ''Bu, Ebu Kuhafe'nin oğlu Ebu Bekir'dir.'' dediler. Bu açıklama üzerine Urve Hazreti Bekir'e dönerek şunları söyledi. Yemin ederim ki bana yapmış olduğum ve henüz ödeyemediğim iyiliklerin olmasaydı elbet sana cevap verirdim. Sözlerinin altında kalmazdım ama bana yaptığın iyilikler boynuma büküyor. Peygamberimiz bir gün yanında Hazreti Ebu Bekir ve diğer Müslümanlarla birlikte oturuyordu. Başta Hazreti Ebu Bekir olmak üzere orada bulunanların hepsi İslam davasını müşriklere açıklamak arzusunda bulundular. Bunu gerçekleştirmesini peygamberimizden istediler. Resulullah, ey Ebu Bekir bizim sayımız henüz azdır bu işe yetmeyiz dediyse de Hazreti Ebubekir ve arkadaşlarını kıramadı. Onun üzerine topluca Kabe'ye giderek İslam'ı anlatmaya başladılar. Onları gören müşrikler gelip çevrelerinde toplandı. Hz. Ebubekir Bekir ayağa kalkarak yüksek sesle müşrikleri Müslüman olmaya çağırdı. Onlara, ''Hutlara tapmaktan vazgeçin, gelin Allah'a ve elçisine iman edin.'' deyince müşrikler hep birden üzerine saldırdılar. Hazreti Ebubekir ve arkadaşlarını tokat, yumruk ve tekme darbeleriyle yaralayıp yere attılar. Utbe bin Rebia adlı bir müşrik, demir ökçeli ayakkabısıyla Hazreti Ebubekir'in yüzünü, gözünü kan içinde bırakıp tanınmaz hale getirdi. Hazreti Ebubekir'in akrabaları gelince müşrikler çekip gittiler. Akrabaları onu bitkin bir durumda bir çarşafın içine koyarak evine getirdiler. Hazreti Ebubekir ağır bir şekilde yaralanmıştı. Baygınlık geçiriyor, ayılır gibi olduğunda da acılar ve sızılar içinde kıvranıyordu. Bu durumuna rağmen gözlerini açar açmaz ilk olarak Rasulullah nerede? Acaba o nasıl, ona saldırdılar mı? diyordu. Ailesi ve yakınları başında toplanmış, bir şeyler yiyerek kendine gelmesini istiyorlardı. Oysa peygamber sevgisinin en güzel örneğini gösterip sürekli aynı soruyu soruyordu. Resulullah ne yapıyor? O ne durumda? Allah'a yemin ederim ki onu görmeden hiçbir şey yemem ve içmem. O zamana kadar henüz Müslüman olmamış olan... Annesi Ümmül Hayr, Hazreti Ebubekir'in Bekir'in ısrarlarına dayanamayarak peygamberimizin yerini bilen Ümmü Cemil'i bulup getirdi. Ümmü Cemil, Hazreti Ebubekir'i Bekir'i yaralı durumda görünce müşriklere beddua etti. Hazreti Ebubekir Bekir, peygamberimizi görme isteğinde kararlı olduğunu Ümmü Cemil'e bildirdi. Bunun üzerine annesi, peki dedi. Ortalığın iyice kararmasını, sokakların tenhalaşmasını bekleyelim. Akşam Hazreti Ebubekir Bekir henüz iyileşmeden, yaralı durumdayken Ümmü Cemil ve annesiyle birlikte Resulullah'ı ziyarete gitti. Hazreti Ebu Bekir peygamberimizi görür görmez boynuna sarıldı ve onu öptü. Sonra diğer Müslümanlarla ayrı ayrı kucaklaştı. Hazreti Ebu Bekir'in yaralı durumdayken ve yürümekte güçlük çektiği halde Peygamberimizi sormaya gelmesi Resulullah'ın ve evinde bulunan herkesin üzerinde büyük ve güzel bir etki bıraktı. Hazreti Ebubekir peygamberimize "Ey Allah'ın elçisi, her şeyim sana feda olsun. O azgın ve sapıtmış adamın beni bu hale getirmesinden başka şimdilik bir üzüntüm yok. Bu yanımda duran yaşlı kadın beni dünyaya getiren annemdir. Sen mübarek" Esasını. Onun hakkında Allah'a dua et Senin hürmetine Allah'ın onu cehennem azabından kurtarmasını ümit ediyorum Bu arzu üzerine Peygamberimiz mübarek ellerini açıp ümül Hayr'ın Müslüman olması için Allah'a dua etti Peygamberimizin duası kabul oldu Ümül Hayr müşriklikten vazgeçip Allah'a ve onun peygamberine iman etti ...ilk Müslümanların arasına girdi. Mekkeli müşriklerin Müslümanlara baskı ve eziyetleri dayanılmaz bir hale alınca... Müslümanlardan bazıları Mekke'den ayrılmak zorunda kalmışlardı. Peygamberimizin izniyle Mekke'den bir süre için uzaklaşanlar arasında Hazreti Ebu Bekir de vardı. İsteği müşriklerin zulmünden uzakta huzur içinde ibadet edebileceği bir yer bulabilmekti. Hazreti Ebu Bekir de birçok Müslüman gibi güvenlik içinde bir ülke olduğunu duyduğu Habeşistan'a gitmek üzere yola çıkmıştı. Yemen bölgesine ulaştığında yolda Kâre kabilesi ileri gelenlerinden İbni Dayyine ile karşılaştı. İbni Dayyine eskiden beri saygı duyduğu Hz. Ebu Bekir'i ıssız yollarda yolculuk yaparken görünce üzülmüştü. Hayretini gizlemeyerek sordu. ''Ey Ebu Bekir, nereye gidiyorsun?'' Hz. Ebu Bekir açıkladı. ''Mekke halkı beni şehirden uzaklaşmak zorunda bıraktı. Ben de yeryüzünde ibadetimi serbestçe yapabileceğim bir yere gitmek istiyorum.'' İbn-i duyduğu sözlerden daha da üzüntü duymuştu. Hz. Ebu Bekir'i geri dönmeye davet ederek şöyle dedi. ''Senin gibi bir insan yurdundan çıkmaz ve çıkarılmaz.'' Sen kimsenin bulup veremeyeceğini verir, kimsenin kazandıramayacağını kazandırırsın. Akrabalarını gözetirsin. Düşkün olanlara yardım eder, misafirleri ağırlarsın. Felakete uğrayanlara yardımcı olursun. Ben senin yanındayım ve seni korurum. Haydi, Mekke'ye birlikte dönelim. İbadetini kendi yurdunda, kendi yuvanda yap. Bu güvence üzerine Hazreti Ebubekir. Bekir, İbni Dayin'e ile Mekke'ye döndü. Mekke'ye döndükleri akşam İbni Dayin'e, Mekke müşriklerinin yanına gitti. Onlara kızarak, Hazreti Ebu Bekir gibi her türlü iyi huya sahip bir insana kötü davranmamaları gerektiğini söyledi. Müşrikler bu sözleri yalan diyemadı ve İbni Dayin'e'nin Hazreti Ebubekir'i himayesi altına almasına itiraz etmediler. Ancak ona şu uyarıda bulundular. Pekâr da. Onu himayene almana bir şey demiyoruz. Yalnız ona şunu söyle. Tanrısına ibadetini kendi evinde yapsın. Namazını kılmayı, Kur'an okumayı kendi evinin içinde hallesin. Bizi rahatsız etmesin ve başkalarını açıklamasın. Doğrusu onun halkımızı etkilemesinden endişe ediyoruz. İbni yine Kureyş kabilesi müşriklerinin sözlerini Hazreti Ebu Bekir'e duyurdu. Hz. Ebu Bekir de bir süre için evinden başka bir yerde Kur'an okumadı, evinden dışarıda namaz kılmadı. Ancak bir süre sonra evinin önünde bir mescit yaptı ve namazını orada kılmaya, Kur'an'ı orada okumaya başladı. Çevre halkın bir bölümü yavaş yavaş bu mescide gelmeye, onunla birlikte Kur'an okumaya ve namaz kılmaya katıldılar. Mescitteki halkanın gittikçe genişlemesi bir süre sonra müşrikleri korkuttu. Hemen İbn Da Yine'yi çağırıp Hazreti Ebubekir'i ikaz etmesini istediler. Biz ona sadece evinde ibadet etmesi için izin vermiştik. Halbuki o sınırı aştı. Git ona de ki ya başkalarını Kur'an okumaya ve namaza davetten vazgeçsin, ya da onu himaye etmekten vazgeçtiğini bildir. İbn Da Yine Hazreti Ebubekir'in yanına geldi ve kendisine söylenenleri ileterek şunu dedi. Ey Ebubekir, sana hangi şartlarda himaye sözü verdiğimi biliyorsun. Ya bu şartlara uyarsın veya himayemden vazgeçtiğini açıklarsın. Çünkü halk arasında sözünden dönen biri olmak istemiyorum. Hazreti Ebubekir'in İbn Daiyne'ye cevabı şu oldu: Ben de senin himayeni sana iade ediyorum. Bana aziz ve celil olan Allah'ın himayesi yeter. Mekke'de müşriklerin Müslümanlara zulüm ve işkenceleri dayanılmaz derecede artıp şiddetlenmişti. Bunun üzerine Müslümanlar Mekke'den tamamen ayrılıp Medine'ye göç etmek için peygamberimizden izin istediler. Orada Medine Müslümanlarının yanında güvenlik içinde olacaklardı. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret etmek isteyenlere izin verdi ama... Bütün Müslümanlar Mekke'den ayrılana kadar kendi hicretini erteledi. Bir süre sonra Mekke'de Müslüman olarak sadece Peygamberimiz ve yanından hiç ayrılmayan en yakın dostları kalmıştı. Hz. Ebu Bekir, Resulullah'ın yanında en son güne kadar bekleyenlerin başındaydı. Mekke'de sadece birkaç kişi kalmışlardı. Müşrikler bir gece baskın yapıp, hepsine öldürebilirdi. Böyle bir tehlikeyle her an karşılaşılabilirdi. Hatta müşrikler bunu planlamışlardı. Ama Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ali her türlü ihtimali göz alıp Resulullah'ın yanından ayrılmamışlardı. Nihayet sıra Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretine geldi. Medine Müslümanları onu aylardan beri heyecan içinde ve sabırsızlıkla bekliyorlardı. Peygamberimiz Hazreti Ebubekir'in evine sabah ve akşam her gün mutlaka uğrardı. yüce Allah'ın kendisine Mekke'den Medine'ye göç etmesi için izin verdiği gün öğlen zamanı Hazreti Ebubekir'in evine geldi. Hazreti Ebubekir peygamberin ilk defa bu vakit geldiğini görünce önemli bir haber olduğunu anlamıştı. Peygamberimiz izin isteyip içeri girince Hazreti Ebubekir minderinden kalkıp yerini ona verdi. Peygamberimiz, yanında kim varsa dışarı çıkar, buyurdu. Hazreti Ebubekir Bekir, ey Allah'ın elçisi, onlar kızlarımdır, yabancı değiller. Her şeyim sana feda olsun, önemli bir haber mi var, dedi. Peygamberimiz, Yüce Allah bana Mekke'den çıkmaya, Mekke'den Medine'ye hicrete izin verdi, deyince Hazreti Ebubekir Bekir, ''Ey Allah'ın elçisi, size yol arkadaşı olacak mıyım?'' diye sordu. Peygamberimiz, ''Evet'' deyince, Hazreti Ebu Bekir sevincinden ağladı. Hazreti Aişe, babasının ağladığını ilk kez o gün gördüğünü söylemiştir. Resulullah, Hazreti Ebu Bekir'in yanından ayrılarak, evine döndü ve yol hazırlığına başladı. Allah'ın emri üzerine, o gece yatağına Hazreti Ali'nin yatmasını buyurdu. Aynı gece çok sayıda müşrik henüz Mekke'den çıkmadan öldürmek için Peygamberimizin evi önünde toplanmıştı. Peygamber Efendimiz yüce Allah'ın yardımıyla onlara görünmeden evinden çıktı ve Hazreti Ebubekir'i alarak birlikte Sevr mağarasına gittiler. Bir süre orada gizlendiler. Müşrikler onları ararken mağaranın önüne kadar geldiler. Fakat Allah, peygamberi ve yol arkadaşını tehlikeden korudu. Mağaranın kapısı kısa bir süre içinde örümcek ağlarıyla kapanmıştı. Görenler bu mağaraya aylardan beri kimsenin girmediğini zannederdi. Müşrikler de bu şekilde düşünerek mağaranın önünden geri döndüler. Hazreti Ebu Bekir, mağaraya müşriklerin yaklaştıklarını görünce, Peygamberimize bir kötülük gelecek diye endişelenmişti. Hz. Peygamber, Yüce Allah'ın kendilerini koruduğunu bildirerek onu sakimeştirdi. İki yol arkadaşı burada üç gün gizlendiler. Bugünler boyunca akşam üzerleri Hz. Ebu Bekir'in oğlu Abdullah onlara yiyecek getirir, gündüz boyunca Mekke'de olan bitenlere haber verirdi. Üç gün sonra yolculuk için uygun zamanın geldiğine karar verilince Resulullah ve yol arkadaşı Hazreti Ebu Bekir birlikte Medine'ye doğru yola çıktılar. Abdullah'ın bulduğu yol klavuzu ve iki deve yol boyunca onlarla birlikteydi. Hazreti Ebu Bekir Medine'ye kadar ölümü göze alarak ve birçok zorluğa katlanarak Resulullah'la birlikte gitti. Allah'ın yardımlarıyla...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 Uhud savaşı başlarken Hazreti Ebubekir'in henüz Müslüman olmamış oğlu Abdurrahman öne çıkıp Müslümanlara meydan okumuştu. At üstündeydi ve vücudunun her tarafı demir zırhlarla örtülmüştü. Hazreti Ebubekir hemen ileri doğru adım atarak onunla çarpışmak istedi. Ancak Hazreti Peygamber izin vermedi. Kılıcını kınına sok, dön yerine. Biz senin varlığından yararlanıyoruz buyurdu. Abdurrahman sonraki yıllarda müşriklikten pişmanlık duydu ve Müslüman oldu. Bir gün babasına, ben müşrik iken Uhud savaşında karşıma çıkmış olsaydın seninle çarpışmazdım dedi. Hazreti Ebu Bekir oğluna şu cevabı verdi. Fakat ben sen müşrik iken seninle çarpışmaktan kaçınmazdım. Ererken, müşriklerin lideri Ebu Süfyan, Müslümanlara şöyle meydan okumuştu. Gelecek yıl Bedir'de buluşup yeniden izanlaşalım. Bu sözü bildirdikleri zaman peygamberimiz şöyle buyurmuştu. Pekala, İnşallah orada buluşuruz. İslam ordusu ertesi yıl verilen söze uyarak Bedir'e gitmeye hazırlandı. Fakat Müslümanların arasına sızan müşrik casusları, müminleri savaştan caydırmak için moral bozucu propagandalara başlamışlardı. Casuslar, Müslümanlara müşriklerin çok büyük bir ordu topladığını anlatıyordu boyna. Bu propagandanın etkisinde kalan birçok Müslüman, korkuya kapalıp savaşa gitmekten vazgeçmişti. İşte o sırada, Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ömer, Peygamberimizin yanına gelip şunları söylediler. Ey Allah'ın elçisi! hiç şüphesiz Allah, peygamberini galip, dinini üstün kılacaktır. Biz sana müşriklerle savaşmak için söz verdik ve bundan cayım görsün. Müslümanları söz verdiğin yere götür. Hazreti Peygamber o gün şöyle buyurdu. Allah'a yemin ederim ki yanımda hiç kimse bulunmasa da gerekirse tek başıma Bedir'e gideceğim. Sonunda Yüce Allah, Müslümanların kalbindeki korkuları dağıttı. İslam ordusu 1500 kişilik bir kuvvetle Bedir'e hareket etti. Müşrikler bu haberi duyunca Mekke'den ayrılma cesaretini gösteremediler. Müslümanlar da birlikte götürdükleri malları Bedir pazarında satıp geri döndüler. Hem önemli ticari bir kazanç sağlamış hem de müşriklerden korkmadıklarını göstermişlerdi.